Merhaba, Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatı programındasınız. Ben Seval Şahin, konuğum Levent Çeviker. Merhaba Levent. Merhabalar. Levent'le bugün Fıruh Ferruhzat'ı konuşacağız. Kendisi ayrıntı yayınlarından Fıruh Ferruhzat'ın bütün şiirlerini tekçil halinde çevirdi. Ve bu müstesna şairi konuşmaya Hayatıyla başlayalım. Hayatı da bayağı müstesna aslında değil mi? Şiirleri kadar. Evet, <gülüyor> evet yani coğrafyayı da göz önünde bulundurursak gerçekten çok alışılabilmiş bir portre değil Frouin. Ne, yani nerede doğmuş, nasıl bir hayat yaşamış zaten çok kısa bir hayat duruyor. Çok, çok kısa bir hayatı var. Tahran'da doğuyor 1935 yılında. Ee, orta gelirli bir ailenin ortanca çocuğu olarak doğuyor. Ee, ablaları ve erkek kardeşleri var. Ee, bu ilkokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra e, yüksek öğrenim yapamıyor Furu. Yani dönem, hem dönem şartlarının göz önünde bulundurmak gerekiyor hem de e, çok erken bir evlilik yapıyor. E, bu erken evlilikten sonra hemen bir çocuğu da oluyor. E, dolayısıyla e, yani biraz erken yaşta e, tanışıyor hem evlilikle hem çocukla. Ee, ve onun e, şiir yazmaya başlaması da e, bu sürece denk geliyor. Tabi bunu tetikleyen çeşitli e, faktörleri de var, sıkıntılar da var hayatta yaşadığı. E, resim yapıyor e, liseye giderken. O resim Resimden artık kalan zamanlarında önce e, şiir yazmaya başlıyor. Daha sonra zaman içerisinde şiirini geliştiriyor. Ve bizim e, her tarafta kullandığımız e, sıkça karşımıza çıkan e, şiirlerin e, dizelerinin sahibi evet. veriyor birden. Ve maalesef ki 32 yaşına kadar yapıyor. Bunu 32 yaşında trafik kazasında hayatını kaybediyor Ferrisat. Sadece reslan ve şair değil sinemayla da ilgileniyor sanırım değil mi? Evet sinemayla da ilgileniyor. Hatta... E, yani İtalya'ya gidiyor. İtalya'da belgesel filmi çekiyor. Yönetmen Bertolici ile birlikte. Ee, İran'da zaten çok hayatıyla özdeşleşmiş bir belgeseli de var. Ev karadır diye. Hane siyah esti. Cüzamhanede cüzamlı çocukların yanında bulunuyor. Orada cüzamlarla ilgili bir belgesel filmi çekiyor. Yani böylelikle yönetmenlik ve bir dönem tiyatro da yapıyor yönetmenliğin yanında. Bu hepsiyle çok iç içe bir sanat hayatı geçiriyor. E tabii hani ilk başta şiir yazmaya başlaması ilk eşi Perdiz Şapur'la birlikte oluyor. Perdiz Şapur uzaktan bir akrabaları. Ee, onların evine gelip çıkıyor e, ailecek görüştükleri bir kişi e, fakat Fru'dan yaşça çok büyük e, aralarında çok ciddi bir 20 yaş kadar bir yaş farkı var e, ama aşık oluyor Fru e, ailesinin e, bir çeşit e, tabi itirazları oluyor e, fakat evleniyorlar e, Pervez Şapur o zamanın Eli tutan entelektüel diyebileceğimiz simalarından bir tanesi. Onunla beraber Freud'a bu entelektüel hayata girmiş oluyor diyebiliriz aslında. Ya da içinde o kuvve olarak duran yeteneği su yüzüne çıkartıyor onunla birlikte. İşte 1955 yılında ilk kitabını çıkartıyor. Tutsak ilk kitabının adı. 44 tane şiirden oluşuyor. Daha sonra bir yıl sonra Duvar isminde bir kitap çıkartıyor. Bu da 25 tane şiirden oluşuyor. Bu iki kitabı e, metodoloji ve e, içerik olarak, konu olarak aslında birbirine çok e, benzetebiliriz. Yani bunlar e, zamanın e, toplumundan ya da siyasetinden tamamen uzak. iç e, çelişkilerini, hissiyatını, e, yer yer hezyanını, e, aşkını, e, öfkesini, nefretini, ee, dile getirdiği, çok öznel kitaplar olarak e, karşımızda. Daha sonra e, Duvar şiirinden sonra İsyan şi kitabı geliyor. Duvar kitabından sonra. O da 1958'de yapıyor ee, Diğerlerinden ayıran bir yan var İsyan kitabını. Ee, orada artık sorgulayıcılara giriyor. Yani Ferusat'ın Ferusat e, yapan, Ferusat'ın Ferusat yapan kitabını e, akımı e, ya da fikirleri yavaş yavaş yeşertmeye başlıyor bu kitapta. Eee tanrıyla monolog halinde konuşmaları var. E, kendiyle konuşmaları var. E, dolayısıyla e, tutsağı e, yaşamsal e, hapishanesinden hissi diyebiliriz. Bu hapishanın içerisinde hissettiği e, tutsaklığı şiirine dile getiriyor. O yüzden tutsak. E, duvarda sanki e, buradan çıkmak istiyor fakat duvarlarla karşılaşıyor gibi bir e, benzeşim yapabiliriz. E, i̇syanlar da tüm bunlarına artık e, karşı gelerek isyan bayrağını çekiyor açıkçası. <gülüyor> hmm, evet. Peki e, İran'da bir kadın şair olmak zor bir şey mi? İran'daki 70 kamuyu düşündüğümüzde, Fırılın tamamında. Aslında tabii, yani e, şair kadın olmak zor. Yani şairlikten önce hani kadın olmak zor. Çünkü orada e, tabii hani İslam devriminden daha önce bir süreçten bahsediyoruz, 1950'lerin ortaları. Ancak yine de bu erkek egemen toplumun e, yazılmamış kuralları var orada da ya bunu orta doğu coğrafyasına baktığımızda net bir şekilde görebiliyoruz zaten ee, İran'da da o şekilde yani e, şiir yazmak zaten hani bir kadının yapabileceği bir iş değilmiş gibi bir anlayış var hadi şiir yazdınız bir de böyle feminen sesi fazla yükselttiğiniz zaman ya bu sefer bir e, bilinç gelişiminde e, bulunulması kaçınılmaz oluyor dolayısıyla Şiirlerinde aslında yer yer dile getirdiği bir takım şeyler ve serzenişler var. O da bu entelektüel camianın, entelektüel tırnak içerisinde kullanan. Yani hani erkeklerin yapabileceği bir şey değil de bir kadın olarak orada bulunmasını çok fazla eleştiren bir kesim var. Ve buna da e, hem şiirleriyle hem de e, yaptığı radyo röportajları ya da dergi röportajlarıyla e, tepkisini dile, dile getirmekten de çekinmiyor bir yandan. Yani hem yaşam olarak zorluk hem de bu zor yaşamın içerisinde bir e, şair olmak ve şiirlerini kendi özgür iradesiyle e, o e, kadın sesiyle e, topluma duyurmaya çalışmak gerçekten e, belki de e, bu kadar ünlenmesinin başlıca sebebi. Evet. evet. Peki döneminde mesela Furu gibi başka bir kadından daha bahsedebiliyor muyedir? Bu sesi kullanan başka bir kadın yok. Daha sonraları var. Ee, hani o yüzden belki de yıldızı bu kadar parladı. Tabii ki şiirleri çok güzel. Ee, özellikle isyana kadar geldik. Mesela Yeniden Doğuş ve İnanalım soğuk mevsimin başlangıcına ölümden sonra yayınlanan bir yedi oluşan kitabı var. Ya yani orada tamamen bir toplum eleştirisi yapıyor. Çok materyalist bir düzlemden toplumun temeline bakıp çok net, çok açık eleştiriler yapabiliyor topluma. Dolayısıyla o dönemlerde yani bu kadar ünlenmesi ya da onların bakış açısından baktığımızda kötü ün sahibi olması da e, tekilliğinden kaynaklanıyor aslında. Onun e, yoldaşı ya da zamandaşı e, herhangi bir kadın şair e, bu kadar popüler değil varsa bile benim bilmediğim. Evet ben e, bir şey, kadın yazısı festivali yapmıştık biz. Orada İran Asıl'ı İsveçli e, yazarla tanışmıştım ve kendisi hep ona Furu sorduklarını ve füru araştırmak istediğinde de İran'da füru ile ilgili çok az kaynağı rastladığını evet. söylemişti. Bu bilerek yapılan bir şey mi? Yani bilerek füru üzerine bir ne bileyim çalışma ya da hakkında detaylı araştırmaların bulunmaması kasıtlı bir şey mi? Ben de bu çeviriye kaynak ararken tabi İran'da basılmış kaynakları taradım ettim. Karşıma şöyle bir şey çıktı. Bunu kitaptaki önsözde de belirtmiştim. Oradaki kaynaklar çok kısıtlı konuştuğumuz gibi. Fakat basılı kaynaklarda da bazı şiirleri sansürlenmiş vaziyette. Yani orada içinde sevişmek geçen, aşk geçen, öpüşmek geçen, şarap geçen ya da bu özellikle İslam kitabında yazılan, Tanrı'yla e, monolog halindeki e, şiirlerde hani ona atfettiği ya da Tanrı'yla konuştuğu şiirler sansürlenmiş vaziyetteydi. Yani böyle kitabı orada ben e, külliyatını bulup aldığımda içinde 40'a e, yakın şiirin eksik olduğunu gördüm. Bir de e, tabii hani son e, şeyini bilmiyorum. Hani bunların hala yasa devam ediyor mu ya da basıyorlar mı ya da gerçek e, e, kağıt üzerinde bir yasak yok da e, yayın evleri bu şiirleri basmayı mı tercih etmiyor? O konuda bir bilgim yok açıkçası ama e, kaynak bulmakta ben de çok zorlanmıştım açıkçası. E, dönem o basıldığı yıl e, çıkan ya da basılan dönemde NUSA'lıların dijital arşivlerine ulaştım. E, oradan buldum e, eksik olan şiirleri. Daha sonra farklı kaynaklarda e, Texas Austin Üniversitesi'nde galiba e, bir kaynağa ulaştım. E, oradan, onun kütüphanesinden kaynak aldım. E, dolayısıyla böyle toplamak zoruna kaldım. Yani benim yararlanabileceğim İran'ı bulduğum e, tam bir külliyat karşıma çıkmadı. Yani bu da e, bu söylemi doğruluyor. Evet bir ara verelim istersen, i̇stersen Levent. Geç alalım. Ne, ne istersen. Yani e, keşke burada olsaydı. Keşke o kadar erken e, göçmeseydi. E, Wish you were here diyebiliriz Pink Floyd'dan. Merhaba, Açık Radyo'da Günün ve Güncenin Edebiyatı programındasınız. Levent Çeviker'le birlikte Fıruğ Ferruzat'ı konuşuyoruz. İlk bölümde Fıruğ'un hayatından ve İran'da nasıl algılandığından, şiirlerinin sanatının nasıl bahsedildiğinden konuştuk. Şimdi biraz şiirlerinden konuşacağız. Füruh'un şiirlerinin genel özellikleri nelerdir? Füruh şiiri deyince biz ilk aklımıza gelenler neler? iki ayırmamız gerekiyor burada şiirlerini. Tutsak duvar ve isyanı bir kenara almamız lazım. Yeniden doğuş ve inanılır soğukluğun başlangıcını diğer kenara almamız lazım. Bu ilk üç kitapta standart e, dörtlü kıtalar halinde e, şiirlerini kurguluyor ve e, A B C B e, uyak düzeniyle yazıyor ve bundan şaşmıyor. Yani bir iki e, istisna durum var e, kitapların içerisinde. Yani bu da şey bağlayabiliriz. Yani bu e, kadın Fars edebiyatından gelen bir geleni sürdürme çabası olabilir. Tabii e, kendine belki serbest nazımla yazmayı e, o sıralar düşünmüyor ya da kendine güveni o kadar fazla olmadığı için bu e, klasik geleneği sürdüğüme ihtiyacı seçmiş olabilir. E, bunu yaparken de zaten o e, görmüş olduğu, okumuş olduğu bu e, klasik edebiyat e, tarzından e, söylem olarak da çok uzaklaşmıyor. Aşktan bahsediyor, sevgiden bahsediyor e, ya da e, ayrılıklardan bahsediyor, ayrılıklardan e, duyduğu kırgınlıklardan bahsediyor. Dolayısıyla bu kendi e, iç e, hesaplaşmalarını ya da hislerini e, kağıda dökerken bu e, kıtayı ve uyak düzenini kullanıyor sürekli. Ama yeniden doğuş ve inanın soğuk mevsim başlangıcı kitaplarında tamamen bir değişiklik var. E, hem e, söylemsel bazda hem de e, e, şema bazında bir değişiklik var. Artık e, kendini e, söylem olarak bazı şeyleri kısıtlama ihtiyacı hissetmiyor tamamen içinden geldiği gibi e, konuşuyor e, içinden geldiği gibi yazıyor şiirlerini e, bu tabi e, serbest nazıma geçmesini de e, öngörüyor biraz e, dolayısıyla herhangi bir uya herhangi bir kafiye bağlı kalmadan bu e, şeyi devam ettiriyor iki kitapta e, 35 şiir var yeniden doğuş kitabında e, orada e, asıl e, şu an bizim tanıdığımız ya da şu an sosyal medyada olsun ya da çeşitli mecralarda çok fazla bildiğimiz şiirleri bu kitapta aslında ortaya çıkartıyor en son kitabı inan ol soğuk men başlangıcının ise e, 65'te ölümünden sonra neredeyse 9-10 yıl sonra basılıyor. Yani 1974 yılında ilk defa basılıyor bu şiiri. E, Örmeden önce belki bastırmaya çalış, e, çalışıyor bazı kaynaklarda bu da yazıyordu ama yani dönemin işte bu e, ne derler ayrılıkçı e, ya da e, çok beğenilmeyen kötü şöhret sahibi e, şairin kitaplarını çok e, basacak Yerde ne bulamıyor. Bulamıyor. evet. evet. Ee, ne oluyor? 1974'te basılıyor. 7 şiiri var ama e, en kuvvetli, e, en etkili, e, kelimeleri çok böyle seçe seçe kullandığı e, şiirler oluyor bunlar. Özellikle İnanolun Soğuk Mezir'in başlangıcında kitabında e, hacim olarak e, çok kısa bir kitap değil ama 7 şiir oluşuyor. Şiirden uzunlukları fazla. Yeniden Doğuş da o şekilde yani en etkili e, flu flu yapan e, ya da söylemini tam olarak e, ifade eden Yeniden Doğuş ve inanın sokrates'in başlangıcı e, kitapları oluyor. Peki bir de politik bir tarafından da bahsetmek de mümkün herhalde. Kuruğun değil mi? Şahla pek arası iyi değil. Açıkçası Şahla iyi değil. E, bu e, Şah'ın yönetmiş olduğu ülkeyle ve düzenle de e, arası iyi değil. Fakat e, bunların en başında e, yani erkeklerin egemenliğine e, herkesin bir birey olduğunu kendinin de onlar kadar en azından bir birey olduğunu e, görmeye çalışıyor. Bunu göremeyince işte bu hani Velyans'ın var e, söylemleri o zaman başlıyor. Yani orada e, tabii ne derece o toplum yani bunu anlayabiliyor. Orası biraz karanlık ama o, bugün o filminel sesi yükseltmesinin ve diğer kadınlarla diğer kadınları da aslında savunucu haline gelmesinin şeyde bu isyanından kaynaklanıyor. O, yani evet bu şeyle alakalı şah dönemiyle alakalı o politikalarla alakalı bir, e, çok büyük bir içinde şey var e, isyanı var onlara karşı yükseltti. Bunu da e, Taşı Toprağı Altın Vatan gibisinden bir şiiri var. E, orada dile getiriyor. E, yani diyor ne kadar güzel şey buranın e, vatandaşı olmak derken aslında hicivli bir e, şiir yazıyor orada. Yani yazdığıyla e, aslında söylediği e, tamamen birbirinden farklı anlaşılıyor. E, Açıkçası çok ciddi bir eleştiri var o şiirde, düzene karşı. Evet ve dediğin gibi sadece politik bir düzene değil, aynı zamanda ataerkil eril bir düzene de evet. karşı olmak. Herhalde Furu'nun şiirlerinde bizi en çok etkileyen unsurlardan birisi ve İran'da belki de feminist o dönem 50'leri düşünürsek sadece politik bir şeyden değil politik bir feminizmden de bahsetmesi sonrasında da oldukça rahatsız edici bulunuyor sanırım. Değil mi? Evet. ya yani Ölümünden sonra bile bu gerici kısım ya da muhaf aşırı muhafazakar kısım cenazinin kaldırılmasına engel oluyor. Yani öyle bir yankı uyandırıyor ki söylemleri ya da öyle bir nefret tohumları ekiyor belirli bir kesime ee, öldükten sonra iki gün e, cenazeyi kaldıracak yer bulanıyorlar. Hatta cenaze kaldırılırken bile bazı olaylar oluyor. Zar zor böyle bir hani 15-20 dakikada bir cenaze töreni düzenleyip e, defnediyorlar. Yani o, o derece bir e, şey topluyor. Yani bugünün şartlarını e, o zamanda e, belki de şiirlerinde apaçık belli ediyor. Yani buna karşı evet. isyanını dile getiriyor. Yani zaten kitaplarının isimlerine bile baktığımızda var olan hayatın değiştirilmesine yönelik e, oldukça e, bugün neredeyse işte sosyal medyanın etkisiyle sloganvari bir hal evet. almış e, dizelerine sıklıkla rastlamamızın sebebi de bu ve 1950'ler İranında bu oldukça e, ne diyeyim avantgard da bir şey herhalde. Evet evet. evet. Yani bu... sadece bir cesur değil hani sanat anlamında şiirsel açıdan da. Bir avantgard bir tavır mı? Kesinlikle öyle. Bir de işin şu yanı var. Son bu şey, sosyal medyanın ve popüler kültürün artık bizi zorlamaya ya da artık sıkıştırmaya başlamasıyla şuna dikkat ediyoruz. Hani Frun'un olmadığı şiirler... Artık şeyde dolanıyor. Ya yani onun adına yazılmış. Bu meşhur bir e, dizesi vardır. Kuş ölür, sen e, uçuşu hatırla ya da anımsa e, gibisinden. Evet. Ya bu burada aslında bir çeviri hatasından e, biz e, kitabı hazırlarken. Konuşmuştuk Emirhan Uz ve Levent Uğurangil'le. Orada kuş ölümlü olduğundan bahsediyor aslında. Yani ve uçmayı hatırlamaktan bahsediyor. Ya yani bu da. Ee, hani Galatın meşhur lugati Fasihten evladır gibisinden bir kullanımı var aslında şöyle biraz daha, e, evet, sosyal, sosyal medya onu birçok şaire yapıyor maalesef evet, ee, yazdığı Levent... şeyleri yapıştırıyor kendisi adamıyla <gülüyor> <Evet. gülüyor> maalesef Levent çok teşekkür ederiz ee, ben teşekkür konuğumuz Bu... olduğu için evet. ve bize fırulu anlattığın için ee, fırula veda edelim mi dinleyicilerimize edersin? edelim. Furun kendi sesinden okuduğu bir şiirle veda edelim diye düşündük bugün Levent'le. Hangi şiiri olsun? Harika olur. Yeryüzü ayetleri olabilir. Benim de çok sevdiğim çevirirken çok keyif aldığım bir şiirdir. Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz Levent. Ben teşekkür evet. ederim bu ince nazik davetiniz için. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek, Hoşça Görüşmek üzere. آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحرا ها خشکیدند و مامیان به دریا ها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرد شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوست در تراک و نطقیان بود و راه ها ادامه خود را در گیره ها کردند دیگر کسی به عشق نیندیشید دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید در قارهای تنهایی بیرودگی به دنیا آمد خوندور ی بنگ و افیون میداد های الکل با ان بخارهای کسی مسمون Anbu hebiye ta'rruk roshan fikran Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.